Hazırlayan resmuna Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'dayız. Sarıçtan Sanat programında ben programcınız Çelenk. Bugün iki konuğum birden var. Depodan. Aslı Çetinkaya ve Asena Günal. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Sizinle konuşacağımız ilk konu çünkü bir program daha kaydedeceğiz onda daha deponun programlarına odaklanacağız ama özellikle depo fikrini de ortaya çıkartan hatta şu anda içinde bulunduğumuz açık radyo stüdyolarında da bir dönem deponun programlarının yürütülmesini sağlayan çok değerli bir isim gündemimizde Osman Kavala. Hariçten sanat tabii kültür sanat alanında üretenlerin sesini radyoya taşıyor ve bu alanda çalışan pek çok sanatçı, kültür insanı, kurum temsilcisi çok uzun süredir oldukça üzgün Osman Kavala'nın özgürlüğünden maalesef özgürlüğünden uzak kalmış olmasından ötürü. Diyelim, Ben de birkaç kere Silivri'ye gitme fırsatı buldum. Arkadaşlarımla yapılan organizasyonlarla tamamen kendi kendimizi organize olarak aslında organizasyonlarla derken bunu da vurgulamak gerekir. Ama hala Osman Bey birebir tam olarak mahkeme salonu da Uzaktan görmenin haricinde ona kavuşmuş, ona bir selam etmiş, onun bütün nezaketinin desteğini üzerimizde hissedebilmiş durumda değiliz ama onun metaneti, iyimserliği ve nezaketi bize de güç ve enerji veriyor. Biz de iyimserliğimizi korumaya çalışıyoruz. O yüzden öncelikle Asena'ya sormak istiyorum. Asena yani bu retorik bir soru ben kendi adıma benim de cevaplarım var şüphesiz ki ama neden kültür sanat dünyası sanatçılar bu kadar Osman Kavala'yı seviyorlar? Osman Kaval'ın sevilmesinin nedeni herhalde onun kültür sanat alanında e, bugüne kadar pek çok projeyi desteklemiş, pek çok sanatçıya, filmciye, e, ne bileyim e, yazar'a destek olmuş olmasıyla açıklıyorum ben bunu. Çünkü e, bu türde çok model yok. Yani hani kendi e, kaynaklarını kültür sanatın üretimi için E, kültür sanat diyaloğu geliştirmek için kültürel işbirliği, işbirlikleri olsun diye harcayan çok insan yok. Yani bunlar genelde daha hani böyle şirketlerin kendi tanıtımlarına da katkı amacıyla olan şeyler. Ama Osman Bey'inki hani o Anadolu Kültür diye bir hani, şirket kuruyor. Hala şirketiz ama... Ee, ve Anadolu kültür üzerinden pek çok e, farklı projeyi destekliyor. Kendisini de öne çıkarmıyor ve aslında kendi işlerini de bu faaliyetleriyle e, reklamını yapmıyor. Dolayısıyla aslında bu tür çok örnek de yok. Yani Osman Bey bir de bu destekleri verirken kendisi de bunların içine giriyor. Yani hiçbir zaman böyle tamam ben bunun fonunu veriyorum ilgilenmiyorum değil. Kendisi gerçekten... ...kapısına gelen insanların projeleriyle heyecanlanan... ...ve onlarla bunları konuşup e, gerekli işbirliklerini sağlayan... ...gerekli kaynakları bulmalarına yardım eden biri oldu. Kimseyi de gerçekten çevirmedi. Yani bu da çok ilginç. Hani benim mesela yani benim aracılığımla ona uğraşmaya çalışan bir sürü insan... ...ulaşıyordu ya da başkalarının aracılığıyla ya da doğrudan yazarak da. Herkese kapısı açıktı ve farklı fikirlere, farklı işbirliklerine hep açık oldu. Güncel sanat alanında baştan beri aslında... Bir şekilde Anadolu Kültür üzerinden destekledi. 2008 sonundan itibaren de depo üzerinden destekledi. Evet. Aslında depo baktığımızda hani ticari bir galeri değil, böyle çok kurum kurum bir yer değil. Yani İstanbul'un aslında biraz böyle belki ticari ve fazla kurumsal sanat ortamında böyle farklı seslere açık ve daha böyle erişilebilir açık bir alan olmaya çalıştı. Pek çok sanatçı kendini burada Yani umuyorum rahatça ifade etti. Kesinlikle. O yüzden de baştan itibaren aslında sanatçıların biz çok destek ve dayanışmasını hissettik. Yani Silivri önüne en az 8 kere sanatçılar geldi. İşte mahkemeye geldiler 23-24 Haziran ve 18 Temmuz'daki Hı -hı. mahkemeleri sanatçılar takip etti. Onun dışında 100. 300. ve 500. günde fotoğraf çekimleri oldu. Ayrıca depoda... ...Vardiya etkinliği oldu. Berlin'de de hatta Vardiya'nın bir ayağı Tabii, tabii Berlin'de de Vardiya'nın bir ayağı oldu. Ve evet, sanatçıların burada yaptığı pek çok eylemlerin hep bir Berlin ayağı da oldu. Hı hı. Sağ olsun oradaki arkadaşlar da hep bir e, hani destek oldular. E, o anlamda aslında baştan itibaren hakikaten ben yani sanatçıların gösterdiği destek ve dayanışmayı çok e, örnek... Ee, buluyorum. Osman Bey çok cömert ve çok çözüm odaklı biri. Yani hani 2008 öncesinde benim deponun içinde bulunduğu binayı e, tanımamın vesilesi mesela Osman Bey'in tamamen kendi şahsi mülkü olduğunu biliyorum. Yani ailesinden kalma bir mülk olduğunu biliyorum. Biz BNL için 2005 yılında harıl harıl mekanlar bulmaya çalışırken hem maddi yetersizlikler, BNL'in bir ana sponsor olmaması, hem kent içinde emlak spekülasyonu nedeniyle bir yeri kiralamanın zorlukları ya da izin almakla ilgili güçlükler falan böyle bir zora düştüğümüz bir dönemde büyük bir cömertlikle aslında yayın evinin deposu olarak kullanılan dolayısıyla onun ihtiyacı da olduğu içi böyle yığıma kitaplarla dolu e, bu şu anda depo olan biz tütün deposu evet. diyorduk eski e, adı öyle olduğu için orayı büyük bir cömertlikle BNL'in kullanımına açmıştı ondan öncesinde sonrasında da çok sayısız yani BNL vesilesiyle de başka daha küçük ölçekli projeler için de hep bir çözüm bulmaya maddi manevi destek olmaya, akıl fikir vermeye, işbirliği yapmaya hep açıktı. Yani Diyarbakır Sanat Merkezi'nde yaptıkları ta 2000'li yılların başından itibaren hem kültür hem güncel sanat alanında da şüphesiz. Antakya'da yaptıkları yani benim takip edebildiğim evet. kadarıyla. Kafkaslardaki diyaloğa, hani Ermenistan özelinde tabii ki ama genel olarak Kafkasya'da yaratmaya çalıştığı kültürel diyalog, hı hı. büyük cömertlikle yarattığı, bağ sağladığı bağlantılar. Hiç çekinmeden herkes Birbirinden bağlantıları, bilgileri kaçırmaya çalışırken. Bunun için de sanırım kültür sanat alanında çalışan herkes, sanatçılar da onu şimdi böyle bir dönemde desteklemeye yani ihtiyaç duyuyorlar. Ve büyük bir gönül bağı hissediyoruz. Ben kendi adıma da bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Evet yani o çok hissediliyor gerçekten. Bir de yani hani... Dediğim gibi sadece İstanbul'la sınırlı kalan bir faaliyet de değil bu. Yani aslında Anadolu Kültürü ilk kurulduğunda Diyarbakır Sanat Merkezi ile kuruluyor. Ve Diyarbakır Sanat Merkezi'ni kurmanın gerisinde tabii hani oradaki çalışma ortamının... Yani bitimine doğru orada diyaloğu sağlayacak, barış zeminini oluşturacak bir platform olsun amacıyla kuruluyor. Ve 2002'den beri aslında Diyarbakır Sanat Merkezi gerçekten orada sanatçıların bir araya geldiği, uluslararası işbirlikler kurduğu, yurt dışından gelenlerin bir şekilde bağlantıya geçtiği ve oradaki sanatçıların da hem İstanbul'dakilerle hem yurt dışındakilerle irtibata geçtiği bir yer oldu. Hala da öyle. Yani şu anda belki bir galeri mekanı yok. İlk açıldığında bir galeri <gülüyor> mekanı vardı ama hala bir ofis var ve ofiste çalışan arkadaşlarımız hem işte bu bak projesini yürütüyorlar. bu doğudan ve batıdan gençlerin video ve fotoğraf projeleri geliştirdiği bakı yürütüyorlar. Hem de Göte ile işbirliği içinde devam eden bu kültür için alanı yürütüyorlar. Diyarbakır Sanat Merkezi hala bence hani çok önemli bir işlev yerine getiriyor. Aslında bir dönem Kars Sanat Merkezi evet, kurulmuş. 2005 yılında. Evet. evet, Kars Sanat Merkezi de aslında 2009'daki kapanışına kadar, yani kentin oradaki tek amaçlı salonu ve sadece Kars için değil, Türkiye, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, bütün bu ülkeler için bir kültürel iletişim ve etkinlik merkezi olarak faaliyet çok gösteriyor. Çok önemli. Çünkü o dönemler aynı zamanda sıklıkla Avrupa Birliği projeleri, yani Avrupa Birliği'nin bu alandaki kaynaklarının daha çok olduğu bir dönemdi ve tabii İstanbul odaklı değil de biraz daha desentralize bir biçimde Türkiye başka yerlerinde de projeler yapmak için kaynak ayırabiliyordu Avrupa Birliği. Tamam bu projeler için kaynak ayırıyor ama sizin orada bir partneriniz güvenebildiğiniz, işbirliği yapabildiğiniz bir küçük dolayısıyla bir kurumsal altyapı ya da bir inisiyatif olmazsa ne yapacaksınız? Dolayısıyla Kars anlamda bir üstü Diyarbakır'da Antakya'da keza ve e, oradaki kültür merkezlerinin ya da sanat merkezlerinin olması oraya giden bizim gibi insanların oradaki başka aktörlerle, başka kurumlarla başka sivil toplum kuruluşlarıyla ...ya da kamu kurumlarıyla tanışmasına da evet. bir güven temelinden e, aracılık edebiliyordu. Çok kıymetliydi. Kars'ta mesela sinema üzerine çok değerli şeyler yapıldığını hatırlıyorum evet, özellikle. Evet, gezici festival gidiyordu. Bir de daha sonra aslında bu kent ağı genişledi. Yani başta Antakya ve Çanakkale olmak üzere. Başka kentlerde İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Van, Batman... ...buralarda da etkinlikler yapılmaya başlandı. Ve yani bu tabii aynen dediğin gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne hani e, giriş sürecinin de bir parçasıydı. E, bu kentlerde Anadolu Kültür'den arkadaşlar hem araştırmalar yaptılar hem de oradaki yerel aktörlerle birlikte projeler yürüttüler. Daha sonra Tandem programı başladı zaten. Ha, tandem Hı -hı. programı aslı eski bir Hı -hı. katılımcısıdır. Evet. E, yani o da 2011 yılından beri devam ediyor ve bu Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında kültür yöneticilerine yönelik uzun vadeli işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyordu. Tandem hala devam ediyor. Hatta son yıl bir İran unsuru da ek Yani İran'dan kültür e, aktörleriyle işbirlikleri var. Şimdi hani başka bir şeye evrilecek tenden devam edecek Avrupa ile işbirliği o anlamda hani öncelikli bir alan Anadolu kültürü Yo, için. Peki Kültür için Alanı biraz Anadolu kültürün geçmişte farklı kentlerde yapmaya çalıştığı projelerin devamı niteliğinde bir oluşum olarak görmek mümkün mü? Ne düşünüyorsunuz? Evet, tabii tabii yani aslında yani kült ya nedir Kültür için Alan'dan da girelim tabii böyle baş hmm. baş aslında Göten'in öne yak olduğu hmm. bir proje fakat baştan itibaren Osman Bey işin içinde. Yani hatta bu projenin şekillenmesinde hangi şehirlerin dahil olacağının belirlenmesinde o da rol oynuyor. Hatta zaten Antep dönüşü havaalanında gözaltı hmm yani kültür için alan kapsamında orada belediye ile görüşmeye gittiğinde dönüşte maalesef gözaltına alınıyor. Yani kültür için alan ben hatırlıyorum Osman Bey o dönem en heyecanlandıran projelerden biriydi ve sürekli hani ondan söz ediyordu. Çünkü yeni bir fırsat da aslında özellikle Antep, Diyarbakır ve İzmir'de kültür alanındaki aktörlere hem fon sağlamak hem onlara yeni e, işbirliği fırsatları sunmak anlamında. Ya yani mesela Diyarbakır'da özellikle belediyelere kayyum atandıktan sonra oradaki kültür aktörlerinin hani ne mekanları kaldı, ne e, gelirleri kaldı, ne ekipmanları kaldı. Dolayısıyla orada kültür için alanın bir tür e, işte fonlama e, getiriyor olması çok önemli oldu. Yani ben Ben şimdi Diyarbakır'a gittiğimde görüyorum yani oradaki pek çok oluşum sanatçı inisiyatifi kültür için alanın hem fonlarından faydalanıyor. Hem işte e, kapasite geliştirme programına katılıyor. Hem mobility programına katılıyor. Onlar için hakikaten yani önemli bir işlevi oldu. Antep'in başka bir dinamiği var. Antep'te daha çok Suriyelilere yani hmm. Türkiye'den <gülüyor> tabii kurumlar var ama Suriyeli olup hani Antep'e yerleşmiş e, kültür sanat aktörlerinin de faydalandığı bir program. İzmir'de mesela İzmir'in böyle bir şeye ihtiyacı yok. Diye düşünülebilir ama İzmir'de de var yani İzmir'de de aslında kültür sanat alanında faaliyet göster gösterenlerin o kadar kaynakları yok. Tabii biz yani İzmir en azından biraz daha varlıklı bir kent olduğunu düşünüyoruz. Bir de tabii ki orada yerel yönetimler daha çok kültür sanat alanını destekleyen bir yaklaşıma sahipler. Ama özel sektör hiç yok. Yani bizim İstanbul'da evet. en azından hayırseverlik gibi de olsa şirketlerin biraz önce senin dediğin gibi kendi tanıtımlarına katkıda bulunmalarına yönelik dahi olsa bir özel alandan özel sektörden destek imkanlarına sahibiz İzmir'de maalesef hiç yok evet. yani koleksiyonerde yok hayırseverde yok sponsorluk anlayışı da yok ancak belediyeyle yerel yönetimlerle işbirliği yapabiliyorlar küçük ölçekli inisiyatifler olarak davranabiliyorlar dolayısıyla kültür için alan gibi uluslararası nitelikte de ya da başka kentlerle de bağ sağlayabilecek, senin dediğin o mobiliteyi hı hı. sağlayabilecek fonları hiç yok. Kendi içlerinde kendi yağlarıyla kavrulabiliyorlardı. Evet, evet, evet. evet. O o yani Yani İzmir'de bir de şöyle bir faydası da olduğunu oradaki arkadaşlar söylüyor. Hem içerik geliştirme. Yani çünkü yerel koordinatörler var ve onlarla işbirliği <gülüyor> halinde projelerini geliştiriyorsunuz. Hem de network yani İzmir'in kendi içinde de ama İzmir'dekilerin dışarıyla da işbirliğini sağlamak anlamında da bir faydası var. Dolayısıyla aslında her şehrin ihtiyacına göre bir fonksiyonu olabiliyor kültür için alanın. Dediğim gibi Osman Bey'in çok çok önemsediği bir projeydi ve yani hapse girdiği ilk zamanlarda bize böyle işle ilgili gönderdiği notlar arasında o bayağı ön plandaydı. Hani <gülüyor> ne oldu işte kültür için alanı da Antep'ten ne yapıyoruz, şurada neler oluyor diye hep soruyordu. E, yani. Tabii ki tamamen yerleştiği dönemi göremedi. Aslısana da sormak istiyorum. Sen depo tarafından, Anadolu Kültür tarafından nasıl görüyorsun kültür için alanı, Osman Bey'i? Ben aslında seni şey söyle onu söylemesini rica ettim. Bu kültür için alan bir bir çok kurumun konsolosluğun ortaklığıyla hı hı. hayata geçmiş bir şey kimler var o Evet tabii bu da aslında Osman Bey'e dair çok şey söylüyor. O evet. böyle farklı insanları, grupları bir araya getirmeye çok önem sarı. Yani hani kültür için alan ilk çıktığında belki de bu kadar bir kurumun e, yürüteceği bir proje olarak düşünülmüyordu. Fakat Osman Bey farklı kurumların da dahil olmasını istedi ve sonuçta göte burada ana e, yürütücü Almanya. E, evet Almanya. Onun dışında Fransız kültürü Hı -hı. var. E, İKSV var, Hollanda konsolosluğu var, İsveç konsolosluğu Hı. var e, ve dolayısıyla bir tür aslında bir Avrupa e, Türkiye işbirliği projesi gibi düşünülebilir. Evet. Osman Bey aracılığı ve ara buluculuğu çok iyi bilir ve çok da sever çok evet. da doğru bir şekilde yürütür. Evet. evet yani e, Asya'nın e, işin çok başından beri tabii ki içinde Osman e, kavalayla çok. ...daha uzun süre çalışma imkanına... ...sahip oldu. Benim işte önce tandemle... ...daha sonra hı hı. işte depoda çalışarak... ...gözlemlediğim şey... ...Anadolu Kültür'ün... ...özellikle yabancı fon... ...kültür fonu... ...verenler nezdinde... ...büyük bir güvenilirliğe sahip oldu. Yani... ...bunu... 2002'den beri kaç yıl oluyor? Neredeyse işte on, 17. 17 yıl. 17 yıl az bir süre değil ve bu güvenirliği, bu şeyi tecrübeyi oluşturmak bence başlı başına büyük bir kazanç. Şimdi Osman Bey hani bir sürü notlar yolluyor. Belki biraz da bu 17 yıllık emeğin ayakta kalmasını <gülüyor> çok önemsiyor. Evet. Ee, ve biz de işte aslen de bütün Anadolu kültür ekibi de elimizden geleni yapıyoruz ama biraz da öyle düşünmek lazım. Yani Osman Kavala'nın bu esareti aslında kurum içinde oldukça zorlu bir Süreç. Evet, evet. Eminim tabii. ki yani eminim ki itibarsızlaştırmaya da çalışanlar oldu şimdiye kadar Osman Bey'in yaptıklarını. Bu arada Osman Bey diyoruz ama tabi Osman Bey bir ekip insanı da aynı zamanda hem yani çok işbirliği yapan başka kurumlarla, kişilerle, coğrafyalarla vesaire ama çok geniş ekiplerle çalışan ve ekibindeki insanlara, ben ekibinde hiçbir zaman çalışma fırsatı <gülüyor> bulmadım ama ekibindeki insanlara da özgürlük alanı, inisiyatif alanı açabilen ve böyle kalabalık e, ...yarı zamanlı ya da tam zamanlı kalabalık ekiplerle çalışan... ...yani böyle Anadolu evet. Kültür'ün deponu böyle bir okul gibi bir yanı da var. Günümüzde evet. sivil toplum alanında, kültür sanat alanında, eğitim sinema alanında çalışan bir sürü isim. Anadolu Kültür'ün içinde ya da onun projelerinde bir şekilde evet. görev de aldılar. Orada çok şey öğrendiler. Onların da hepsinin tabii ki Osman Bey'e, Anadolu Kültür'e böyle bir gönül borcu var... ...ya da işte o senin dediğin güven evet. meselesini çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla onunla ilgili hiç, hiçbir şüpheleri yok. Yani şey de çok ilginç bu süre içinde çok çeşitli projeler gerçekleşmiş. Yani tek bir hmm. e, her sene devam eden bir yeah. ne bileyim konser bir sergi bir, bir şey değil de o kadar e, ilginç bir şekilde esneklik sağlanabilmiş ki işte dediğin gibi sinemadan. Büyük evet. konserlere güncel sanata işte kültür yöneticileri değişimi programlarına Çocuklar evet çocuklara Çocuklar yenecek, yani çok çabuk adapte olup o kendi ve kurumsal bağlantıları aracılığıyla çok insanı harekete geçirebilen bir kişi ve kurum o yüzden gerçekten ilginç bir yapı. Yani ne bileyim çok karşılaştırabilecek bir örnek e, düşünemiyorum. O da e, o esneklik de belki ortaklıkları çeşitlendirmek açısından çok e, önemli bir özellik. Yani şimdi bundan sonraki projelerle bambaşka kurumlarla da ortaklık yapılabilir. Tabii, tabii Bambaşka gruplara ulaşılabilir. Bu da çok e, heyecan verici çok Evet evet. güzel bir şey. Bir ses arası verelim mi be? Olur. Hem tabii. biz soluklanalım hem de bir müzik arası olsun. Tamam. Ee, Osman Bey'in yine önemsediği <gülüyor> ve hapishaneden notlarla organizasyonuna <gülüyor> e, dahil olduğu bir konser düzenliyor Anadolu Kültür İKSV ve kalan müzikle işbirliği içinde. E, bu Ermeni besteci Gomidas'ın 150. doğum günü vesilesiyle normalde 8 Ekim'de olacaktı fakat şimdi mahkeme o tarihe alındığı için belki 7 Ekim'de olacak konser onu duyururuz. E, o konsere Amerika'dan katılan Zula Trío'dan Mara to palzar the sarin Surdis mearin Vareles Koro dik, koro maradi, koro dik moro dik Xa chon ärtsin rökuge, xai jurbäx geret denguge, jurser diga pukuge, xai anush yarin karguge. Karmir gånan chakeres, kalmir lätchakaberes, karmir lalladareles, xojavisirder vareres, du choradi gvarteres, choradi, choradi, choradi gmaradi gimjarné, meikadi gimjarné, choradi, choradi, choradi gmaradi gimjarné, meikadi. In the morning Tum, tic-tum, tic-tum tic Zülal Trio'dan bir parça dinledik. Çünkü 7 Ekim'de yapılması gereken, e, yapılması planlanan bir konsere yönelik Osman Bey'e de buradan selam göndermiş olalım bu vesileyle. Hariçtan Sanat programındayız. Ben Çelen konuklarım Asena ve Asli ile birlikteyim. Anadolu Kültür ve Depo Danlar e, ve Osman Kavala için yapıyoruz bu programı diyelim. Onun son 20 yıldır neredeyse kültür sanat alanında e, cömertçe... Verdiği destek, ara buluculuk, aracılık, fikir önderliği e, alanlarını kısacık kendi bildiğimiz kadar, dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Osman Bey yok. Ne kadar zamandır? ...en azından fiilen Anadolu kültürün... ...ve depo, dolayısıyla deponun başında... ...olamıyor. Bugün Osman Bey'in... ...tutukluluğunun 636... günü. Ee, Osman Bey... ...18 Ekim 2017'de... ...gözaltına alındı. 1 Kasım... ...2017'de de tutuklandı. Ve 16 ay boyunca iddianame... ...bekledi. Yani neyle suçlandığını... ...bilmeden e, Silivri'de... ...tutuldu. E, 16 ayın sonunda... ...Mart'ta bir iddianame çıktı. Ve en sonunda bir de mahkeme tarihi... ...verildi. İlk mahkeme... E, ...23-24 Haziran'da... ...ikincisi de 18 Temmuz'da oldu... Ee... Yani o mahkemelere gelenler gördü. Hani hakikaten bir Kafka romanın içinde gibisiniz. Yani orada Türkiye'nin en iyi hukukçuları son derece iyi savunmalar yapıyorlar. Sanıklar iyi savunmalar yapıyorlar. Bu iddianamenin hani hiçbir elle tutulur tarafı olmadığını, hatta bir iddianame niteliği taşımadığını anlatıyorlar. Ama kime anlatıyorlar yani sonunda? Gerçekten hani orada dinleyen bir savcı, bir hakim heyeti var mı? İnsan şüpheye düşüyor. Ama yani şu anda Türkiye'de yargının durumu bu maalesef. Yani akademisyen yargılamalarına da baktığınızda, hani onlar da hep diyor ya biz aslında tarihe not düşmek için bu savunmaları bu beyanları veriyoruz diyorlar. Ya yani burada da gerçekten yani hani bir değişiklik yapacak mı yapmayacak mıdan çok tarihe not düşmek için bu savunmalar yapılıyor. Yani en son duruşmada doğrusu biz aslında tahliye bekledik. Evet. Ee, yani Hepimiz. böyle bir evet e, beklentimiz oldu. Çünkü o, yani hani o e, mahkemenin içinde siz çok ikna oluyorsunuz zaten durum ortada yani bu iddianame ...hani hiçbir dayanağı yok. Ortada suç yok, delil yok. E o hukukçular zaman diyecek. Ocular da bunu söylüyor ayrıca... yandan dışarıdan. Aynen yani bütün hukukçular da. Evet. Ve buna rağmen hani orada işte tutuklunun devamına kararı çıkıyor. Ya yani gerçekten insanı çok umutsuzluğa sevk eden bir durum. Yani hani daha ne kadar e, rehin tutacaklar diye sormadan edemiyoruz. Yani nasıl bir hesabın parçası olarak içeride tutuluyor bilemiyoruz. Ama Osman Bey'in Baştan itibaren hani morali de sağlığı da iyiydi. Yani e, en baştan itibaren e, bizim işlerimizi takip etmek üzere bir avukat tutuldu. E, ve Osman Bey hiçbir zaman işlerden uzak kalmadı. Hı hı. Yani hep böyle bütün işleri takip etti. Bize notlar gönderdi. Biz ona notlar gönderdik. E, olağanüstü hal döneminde avukatların görüşü çok kısıtlıydı haftada bir saattir. Neyse sonra avukat görüşündeki kısıt kalktı. Bir aşamada da ziyaretçi kısıtı da kalktı ve ben de gidebildim oldum. Hı hı. Yani birinci derece akrabalar artı üç kişi. Sizin için o, kolay olmasa gerek çünkü. Yani depoda da Anadolu kütülde Evet de. tabii çünkü Osman Bey aslında bir hani yöneticiden çok bir çalışma arkadaşıdır. Hı. Yani her şeyi bir arada yaparsınız. burada hani Sen de görmüşsündür yani sergi açılışı olur. Beraber sandalye tabii. taşırsın falan. Yani böyle hani bir sürü şeyin hem fikir olarak içindedir hem neredeyse hakikaten fiziksel çaba olarak da içindedir. ve Yani ben tabii bütün bu işleri takip etmenin ona bir moral de sağladığını düşünüyorum. Yani hani kopmamış olmanın, bu işlerin devam ediyor olmasının, yani hani e, biz kapatıp gitsek ve bu işler dursa bu çok daha hakikaten moral bozucu bir şey olur. Bizim için de moral bozucu olur ama onun için daha da moral bozucu olur ve yani hani Tanıl Bora'nın bir yazısı vardı yani her şeye rağmen diye. Gerçekten her şeye rağmen devam ediyoruz. Etmek e, gerektiğini de düşünüyoruz ve bunun Ee, yani bütün hani olağan bitene verilebilecek en anlamlı cevap olduğunu da düşünüyoruz. Yani biz yaptığımız işleri önemsiyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bütün e, hani damgalama ve kriminalize etme çabasına rağmen. Çok güzel bir final oldu. Evet, evet. Bir iki şey daha sorabilirdim ama bence çok çok doğru oldu. Biz de kültür sanat alanında çalışan insanlar olarak destekleyebileceğimiz parçası olabileceğimiz paydaş olabileceğimiz bir şey varsa biz de hazırız. Zaten siz, sizler de bunu biliyorsunuz. Tüm Anadolu kültür çalışanlarına, Depo ekibine buradan selam söyleyelim. Asla eklemek istediğim bir şey olur mu? Ee, i̇şte bir an önce ne bileyim 8 Ekim en yakın tarih. 8 Ekim'de iyi haberler alabilmeyi ümit ediyoruz. Evet, bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz. Umarım Osman Bey'i de böylece programa konuk alabiliriz bunca <gülüyor> yıldan sonra. Çok teşekkürler. Bir, bir şey bölümde daha bu sefer depo'nun programlarına odaklanacağız tekrar bir araya geleceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Harici den sanat, gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo. South